Rabbim bizlere mesul etmasın. Allah onları da ıslah etsin. Birlik, beraberlik sağlasın. Allah Azze ve Celle bizleri her türlü şerden, her türlü fitneden verimlıyorsun. Kardeşlerim, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın itikadi özelliklerine başlamıştık. Bugün ikinci dersimiz, bugünkü dersimizin İlk konusu ehl-i sünnet vel cemaat kelimesinin üzerinde durmaya çalışacağız. Sonra devam ederek gideceğiz inşallah. Allah hepimize güzel bir anlayışı versin. Aynen Ukkaşe rivayetinde olduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen onlardansın dediği o taifeden Rabbim bizleri kılsın. Hesapsız cennete girecek. yetmiş bin kişi var biliyorsunuz. O karşıya ne diyor? Ey Allah'ın Resulü dua et de Allah beni onlardan kızsın. Allah bizi de o tayfenin içine koyuyorsun kardeşlerim. Evet. Ehli sünnet vel cemaat. Bu kelimeyi hep duyuyoruz. Herkes de kendisinin ehli sünnet olduğunu dolayısıyla vel cemaat diye arkadan da patlattığını Herkes de kendisinin Fırkayı Naci'ye veya Tayfet-i Mansur olduğunu, bu kurtuluş yolunda olduğunu, kendisinin hak olduğunu ne yapmıştır? İddia etmişlerdir. Müslümanım deyip de bunu demeyen hiç kimseye rastlayamazsınız kardeşlerim. Yani hangi Tayfe olursa olsun bir meyacı dediğimiz, bir kaderiye dediğimiz, bir şia dediğimiz, Veyahut aklınıza ne gelirse, hangi tayıf olursa olsun. Hırlısı, hırsızı, hırlısı, hırlısı, o müşebbiyesi, keramiyesi, kaderiyesi, hangisine giderseniz hepsinin kullandığı ortak bir cümledir. Ehl-i sünnet, belcamağız. Şimdi herkes bunu söyler de biliyorsunuz Allah Azze ve Celle ahireti uman, Allah'ı zikredenler için en güzel örnek, en güzel numune kimdir diyor. Allahü Aleyküm. Öyleyse el-sünnet vel-camaatin El kim olduğunu da biz herhalde kimden öğreneceğiz? Allahü Aleyküm, Ali sallallahu aleyhi ve sallamdan. El-sünnet vel-camaat dedik mı kardeşlerim? Allahü Aleyküm, Ali sallallahu aleyhi ve sallamın sahabeleri ve kıyamet gününe kadar doğru bir şekilde onlara tabi olan insanlara denir. Kıyamete kadar sahabenin yoluna giden. Allah'ın Resuluna, sahabenin yoluna doğru bir şekilde uyanlara denir. Onlar bidat ve kurafelerin şüphesinden dahi uzak, Peygamberin Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde bulunduğu ve sahabenin üzerinde ittifak ettikleri sahi akideye sarılanlara denir. Onlara ehli sünnet isminin verilmesinin sebebi amellerinin Kur'an ve onun açıklayıcısı olan Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uygun olması hasebiyle bu isim verilmiştir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim ve ashabımın yolu üzerine olur. <Sessizlik> Aleykümselam. Kim benim ve ashabımın yolu üzerine olursa onlar kendileridir. Kurtulan fırkadır demiştir. 703、e, fırkadesini hatırlayacak olursanız, Kurtulan kim? Ümmetim 703 fırkaya ayrılacak deyince, Kurtulan kim? Benim ve ashabımın yolu üzerine olan cemaat demiştir. Yaşar abi hoş geldin. İşte buradan kardeşlerim, ehli sünnet veya fırkayı naciye kelimesi çıkmıştır ki tanımın da gündeme getirdiği. İnsanların Kur'an ve sahih Sünnet'e sarılması ancak onları ehli Sünnet yapar. Onun dışındaki cübbe giymiş, sakal bırakmış, sarık sarmış, şal var giymiş veya herhangi bir şeyin İslamdan tutmuş, bu onları ehli Sünnet ne yapmaz? Yapmaz. Önce özde yapar, sonra dışarda yapar. Özde olmayan hiçbir şey ne yapmaz? Bağlayıcı değildir. Çünkü diğer derslerdekini hatırlayacak olursanız, ihlas yoksa, tevhid yoksa, amelin de neyi yok, değeri yok, kabul değil çünkü. Boşuna yaparsın. Ee,、evet. Allah bizlere hayır versin, bu hayırlı yoldan Rabbin bizleri ayırmasın.、Amin. El Cemaat diye isimdirilmesinin sebebi ise kardeşlerim, onların Ali sallallahu aleyhi ve sallamın sünnetine ve ümmetin selefi yolu üzerine olma ve bu hususta toplanma bir araya gelme sebebindendir. Evet hadis-i şerifte diyor ki aleyhissalatü vesselam muhakkak diyor kitap ehli şu kadar öbürü şu kadar benim ümmetim ise 73 fırkıya bölünecek bunların biri dışında hepsi ateştedir. O kurtulan fırka El-Cemaattir diyor. Yaşar hoş geldiniz. Hoş Bakın Ebu Davut'taki şöyle bir ifadeyi kafanıza kazıyın, ezberleyin. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam tıpkı diyor kuduz olan bir köpeğin insanı ısırdığında bu hastalığı bulaştırması gibi ümmetimden bu heva fırkalaşma başkalarına bulaşan topluluklar çıkaracak. aynı bir kuduz mikrobunun yayılması gibi fırkalaşma hastalığı ümmetinde hızlı bir şekilde ne yapacak? Yayılacaktır. Allah bizlere hayır versin. Hadisin orijinal kelimesinde metninde el kelep kelimesi köpeklere isabet eden bir çe çeşit deliliğe benzeyen kuduz hastalığına işaret eder ki kuduz olan bir köpek bir insanı ısırdığında Bu hastalığı bulaştırır ve şiddetli susuzluğa o insan tutulur. Ölünceye kadar da su içemez. Ali küm salam abim hoş geldiniz. İşte bundan dolayı kurtulan fırkaysa ehli sünnet vel cemaat bu yüzden bu isme almıştır. Ehli sünnet vel cemaat kurtulan fırkadır. Fırkayı nadiedir. Diğer fırkalar ise kardeşlerim. Çelişkilerin, ayrılıkların, bidatların, hevaların taraftarlarıdır ki bu fırkaların alameti, kitap ve sünnetten ayrı düşünmeleri, ayrı düşmeleri, kitap ve sünnette gelmeyenleri varmış gibi akide edinmeleri ve bunları hayatlarına geçirmeleri mücadele hakkı bile tanımamalarıdır. Ki bugünkü yaşantımızda. Ki sahabet evrindede olmadığımız için çok rahat müşahede edebiliyoruz. Bugün o kadar çok bidat var ki, düşünün bir namaz, bir namazı bile sahik kalamıyorsunuz. Senin sahi akidendeki bir ibadetine bile adam utanmadan, sıkılmadan ne yapabiliyor? Pis akidesiyle yani havasına unmuş, çelişkilerle dolu, ispatsız, mesnetsiz. Senin bir namazına ne yapabiliyor? Saldırabiliyor. Senin sahih ispatladığına. Veyahut İslam'da yaptığı bir akideyi yok dediğinde seninkini yok edecek derecede ne yapıyor? Saldırıyor. Bakın aynen şu hadisin bugün sanki tecellisi kardeşlerim. Bukhari Müslüm dışında bu rivayet hepsinde gelir. Bütün sünnenlerde bulabilirsiniz. Ben hepsini ziyadelikleriyle zikretmeye çalışacağım. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam öyle karanlık günler olacak ki diyor öyle karanlık günler diyor insanlar diyor delanete düşecek diyor. İslam bir kor olacak diyor. Bir ateş olacak diyor. O ateşi o koru elinde tutana aşk olsun diyor. Ve öyle olacak ki diyor sünnetlerle bidatlar yer değiştirecek diyor. İsmende cismende. Ve diyor o gün sünnete sarılan birisi hayatına geçirdiğinde inanan, inandım diyen insanların ona saldırdığını göreceksin diyor. Eğer diyor onların saldırılarına sabrederseniz sizden elli tanenizin ecdi kadar gecir vardır diyor. Yani anlayış değişiyor, akide değişiyor, hayata geçiriş, ibadetler ne yapıyor? Değişiyor diyor. Sanki kardeşlerim Allah Resulü Anis Salatu ve Salam tam günümüzü anlatmış. İnanın camide namaz kırıyorum, namazdan sonra ihtiyar geldi yapıştı. Ben de diyor, mana kimse yapışmıyor diyor. Erkek cesaret ettiği yapıştı. Sen nasıl namaz kırıyorsun diyor. Ben diyor bu kadar yaşlımdayım, ben böyle bir namaz görmedim. E gördün istedim、işte、beni. Ne güzel. Ah bak başlangıç olmuş ne güzeldi. Ama diyor hiç kimse senin gibi kılmıyor diyor. Gel diyor Müftiye gidelim, tamam. Yarın işte Başkanına gidelim. Nereye istiyorsan dedim ya. Ama insanlara gitmekle bu mersiği çözebileceğiz mi? Adam anlamıyor. Olumdan tutmuş titiriyor böyle bir de. <gülüyor> Gel diyor gideceğiz, çözeceğiz. Halbuki insanlara gitme müş şeyi ne yapıyor müşkülatı? Biraz daha artıyor. Halbuki burada dikkat ederseniz Ehli Sünnetler Cemaat nedir? Allah'ın kitabına ve onun açıklayıcı bir pozisyonunda olan sahih ümmete sarılan ancak doğru yoldalarıdır. Fırkalaşma ise bakın hadisin akabinde neymiş? Aynen bir Kudüs köpeğin bir insanı ısırdığında o hastalık nasıl yayılıyorsa vücutta ızdırap, susuzluk. İşte ümmetimde de fırkalaşma böyle olacaktır. İspanyol, aynen de böyle olmuş kardeşler. Mesela geçen en son ibadetlerin izi sohbetinde Harun Hoca Darımı'nın 210 nolu rivayetini anlattı hatırlıyor musunuz? Üç grup insan ellerinde çakıl taşları, başlarında birisi La İlahe İllallah diyor.、Ki、suç mu La İlahe İllallah demiş? Değil Allah'ı zikir. La İlahe İllallah diyen cennete girecek. Bir tanesi La İlahe İllallah diyor. Herkes La İlahe İllallah diyor. O ne derse öbürlerine de diyor. Allah kendisinden razı olsun. Hadisinin son kısmını zikrediyorum. İbni Mesud başına eşarbı doluyor tanınmamak için. Dikiliyor. Ne yapıyorsunuz siz diyor. Onlar diyor ki Eyvah Abdurrahman vallahi hayırdan başka bir şey düşünmüyor. O günkü bidatçılar da aynısı. İbni Mesud diyor ki vallahi diyor nice hayır isteyenler var ki asla uğraşamamıştır. İşte diyor peygamberi nasıl olur? Bolcu aranızda. İlimce geçtiniz mi? Kabı kacağı duruyor. Eşleriz sağlar. Siz ne yapıyorsunuz? Vallahi hayırdan başka bir şey yapmıyoruz diyorlar. Yani düşünün sahabeler yaşarken bile bidat ehlinin horlanmasıyla karşılaşmışlar. Hatta İbn-i Mesut'un son ihtiyarlığını birçok sohbette dikkat ederseniz veriyorum kibirlilikten suçlamışlar. İbn-i Mesut'u ilmin dağarçı Oturduğu yerden diyor ki bakın diyor ben Allah Resulü'ndan işittim aleyhissalatü vesselam'dan. Kim oturarak yemek yerse çobanın giydiği o keçe tipinde elbiseyi giyerse biniti de merkep olursa onu da kibrin eseri olmaz. İşte yiyeceğim, işte giyeceğim işte biniti bilir. Siz beni neyden suçluyorsunuz diyor. Buna rağmen kibirli diyorlar. İlim gider. Cehalet had safhaya gelirse kardeşlerim Doğruyu anlatma aynen böyle. 50 tane sahabenin ecdi kadar neyi varmış? Ecir var sahib ederseniz. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayrılamasın. <gülüyor> Demek ki ehl-i sünnet vel cemaat ismi doğru bir isim. Doğru bir sınıflandırma. Çünkü herkes bir isimle anılır, bir isimle tanınır. Bizse ehl-i sünnet vel cemaat ismiyle tanınır ve bununla da ne yaparız? İftihar diyoruz ve doğru bir vasıflandırmadır. Ali sallallahu aleyhi ve selam'a tabi olan sahih akide mensubu ile Resullahın yolundan başka yol tutan fırkaları bu vasıf ne yapar? Birbirinden ayırır. Daha sonraki derslerde geleceğiz. Ehli Sünnet deyince kurtulan fırka ehli ehva veya ehli biyadat fırkası dediğimizde ise talalet ehli. Ön plana çıkacak. İşte bu isimler ne yapıyor? Birbirinden ayrılıyor. Allah bizlere hayır versin, hayirden ayrılmasın kardeşimlerim. Maalesef İslam'ın ilk başlarında diyeyim asrı saadetten sonra Arapçaya Yunan felsefesi tercüme edilmiş Arapçaya ve oradan giren bu eserler akılcılığı felsefeyi ne yapmış sokmuş? Kur'an ve sahih akide sallanmaya başlamış. Ve insanlar ehl-i sünnetim diye aklı ön plana sunmuşlar. Gelen vahyi sorgulamışlar. Peygamber üzerinde çelişkiye düşmüşler. Yeni yeni görüşler, yeni yeni fetbalar, yeni yeni ibadetler keşfetmeye başlamışlar. Ve her şeyi sorgulamışlar. Misal bir istihara namazını ele alın. Böyle bir namaz yok kardeşlerim. İstihare nedir? İstavrola. Böyle bir namaz var ama bundan sonra suyo. Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve selam ya Ali müsait olan bir saatte iki rekat namazı buna bir üç beş yedi devam et. Yani bugün yap yarın yapma. Kalbine bak diyor. Yani Allah'ın sana şu kalbine atacağına bak.、Yani、Allah'ın ona murakabe et diyor. Ne yapmışlar? Sen dünyaya yat. Olmadı. Ramazan sen yat benim yerime. Yaşar sen yat. Harun sen yat. Ne görüyorsun bir bak. Bugün biri evlenecek. Şeyh onun yerine istiharaya yatıyor. Olmadı. Senin işin olmaz kızım diyor. Olmaz diyor. Tövbe olmuyor iş. Ya böyle bir şey yok ki. Yani sinnet adı altında insanlara neler öğretmişler. Hep bu aklın felsefenin girmesi yolları ne yapmış? Basit gördüğünüz bir mesele. İşte Ramazan ayı geliyor, hilali gör, oruçtu, hilali gör, bayram et. Şayet hava bulut dolursa, otuza tamam, olmaz. Diyanet'in tafhimi var, ayet. Orada Ramazan bir, tamam, Ramazan bir. Bayram bir, bayram bir, yok, mümkün değil, anlatamazsın. Daha bir de İslam dışında suçlanırsın. Eğer onlar oruç, sen bayram ediyorsan oruç yemekten suçlanırsın. Şunlara bak. Orada yiyorlar. Anlatabildim mi? Yani bu vasıfların、e, pratiğe dökülmesi ortaya ne yapıyor? Ayrılığı çıkarıyor. Eylül sünnet dediğimizde, fırkayı dälle dediğimizde bunlar birbirinden ne yapıyor? Ayır dediyor kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayirden ayırmasın. Maalesef akidelerini akıldan alan, kelamdan alan insanlar. bunları sünnetin önüne geçirmişler ve şerî nasları reddetmişler, onları tevil etmişler ve birçok mezhepler çıkmış. Felsefeciler çıkmış, kaderiyeler çıkmış, maturidiye çıkmış, cehmiye çıkmış, mutezile çıkmış ve cehmiyeyi taklit eden eşariler çıkmış. Bunların hepsi şerri, yani Allah'ın ve Resulullah'ın sahih sünnetini önüne geçiren Ben böyle düşünüyorum. Bu da benim görüşümdür. Kelam ilmi ne yapmış? Çıkmış ve din diye ortada hiçbir şey ne yapmamış? Bırakmamış arkadaşlar. Bakın Ali'ye Allah kendisinden razı olsun. İslam dini diyor, akıl dini, mantık dini olsaydı. Bugün Ali'yi seven ne kadar fırka var değil mi? Hatta onun adına bir mezhep çıkmış.、Yani. Buna rağmen Hazreti Ali'nin yaptığını ne yapmıyor lan? Yapmıyorlar. Düşündüğünü ne yapıyorlar? Düşünmüyorlar. Halbuki ilk iman edenlerden biriz. Bu İslam bir yetişkin, bir kadın, bir çocukla başladı diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çocuk Ali. Buna rağmen Ali ne diyor? İslam dini, akıl dini, mantık dini, rey dini olsaydı ben ayağımın altını meztederdim. Ama ondan üstünü meztederken gördüm diyor. İşte İslamla şerif naslarda. aklın, rehin zerre kadar selayet yok kardeşlerim. Zerre kadar selayet yok. Nereye girerse bitti. Anlatamasın artık. Her akli gelen müşkülatın bir de akli cevabı olduğu için akli cevaplara girdim artık güzel oduna kadar gidersiniz. Anlatmak mümkün değil. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Akidelerin çoğu zaman hava üzerine Kur'an, Şehirlerin, İmamların görüşlerinden alan Sufiye, Rafiziye gibi fırkalar da tamamen ehli darledendir, fırkayı darledendir ve onların sözlerini Allah Hazire Celle'nin kelamının ve insanların en hayırlı solan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin önüne ne yaparlar? Geçirirler. Şehir olmayan Şehir nedir? <gülüyor> nereye gidiyorsun? hacca diyor gel diyor sen benim etrafımda <gülüyor> yedi kere dön hacca gitmiş gibi o çıkında ne var diyor işte haç yolculuğunda diyor işte harcayacak yedi sekiz altın onlar da bana ver diyor haç yapmış gibi olsun senin diyor Ebu Yezid'i Bestami'yi görmen Allah'ı görmekten yetmiş ve cilden derece yüksektir.、Diyor. Bunu Hüccetin İslam İmamı Kazar'ı diyor. Açın, İhya-i Uluvittin'in dördüncü cildin altı yüz kırkıncı sayfasını <gülüyor> aynen bunları yazıyor.、E、şimdi bunu okuyan bir insan Kur'an'ı okumuyorsa, hadis kitabını da okumuyorsa ki okumasa bile bunları hikaye olarak insanlara ne yapıyorlar? Eskiden ahırlarda bakmalar vardı biliyor musunuz? 私たこは、私たちは、e たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、i たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た a は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た n は、私たちは、私たちは、私たちたちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た ...yetmiş üç fırkadan bir tanesinin kurtulacağını söylüyor. Hep ne var? Demek ki o yetmiş iki, yani sayı yetmiş üç olarak alalım ki bu aslında yetmiş üç katı bir harf değil. Arapçada böyle çoğunluğu ifade eder. Buradaki kasır, hepsinin kendini hakta görmez. Hiç kimsenin kendini batılda görmemez. Halbuki hiç kimse kendinin doğru olduğunu ne yapmayacak mı? söylemeyecek ameliyle sözüyle bunu ne yapacak ispatlayacak onların gittiği yolda gidecek işte o zaman eğlisi sünnet vereceğim ahlam torur evet kardeşlerim Allah bizlere hayır versin yine bu fırkalardan kimişi akidelerini tesis eden esasları koyarak inşa eden önderlerine hep nispet edilmiştir işte cehmiye Cehim bin Safan'a Eşariler Ebu Hasan el Eşari'ye işte falanlar şuna öbürleri ona Muhtezile mesela dikkat ederseniz Vasıl bin Atay'a yok herkese nispet ediyorlar bir Ebu Bekir'e Ömer'e Osman'a Ali'ye nispet yok arkadaş var mı? Gördünüz mü siz? Ben Hanefi'yim diyor da ben Ebu Bekir'den değilim demiyor Ömer'iyim demiyor var mı diyeyim Ya onlardan Allah kitabında da razı olduğunu söylüyor. Yok arkadaş, onları görmeye kim varsa herkese tabi oluyorlar. Ama Allah ﷻ hüsnünü gören, ona tabi olan ve Allah'ın kitabında razı olduğum dediğin insanlara tabi olan yok. Allah ﷻ bizlere hayır versin, hayirden ayrılmasın. Bundaki kastım şu, tabi mi olalım? Kastım şu kardeşte, eğer tabi olunacak birisi varsa onlar peygamberi gören insanlar. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamı örnek alıyor, imanda da sahabeyi örnek alıyoruz ki bu da Allah'ın emri olduğu için.、E、biz Allah'ın emri olduğu için buna sarılıyoruz ki fırkayı nadiyeden olalım. Ama bugün hangi fırkaya giderseniz gidin, o fırkadan ayrılan birbirini ne yapar? Evet, ne yapar? Evet. Niye? Hangi haktiniz lan siz? Ne oldu? Sen ikini tutmayacağım mı? Müminin, yanlış hatırlamıyorsam 53. ayetinde enesine ne zaman geliyor? Hoş geldin. Sizin Rabbiniz benim ben diyor. Öyleyse benden korkun diyor. Şu peygambere tabi olanlar var ya dinlerini parça parça ettiler her parti, her fırka kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışıyor diyor. Allah bizlere hayır versin. Allah tevhidin huzurunu duymaya çalışan Sallı kullardan eylesin kardeşlerim. Bu fırkalardan kimisi de taklit den gitmişler. Kimisi Peygamber Aleyhisselam'ın yoluna aykırı olan akidevi görüşlere veya bazı kötü fiillere nispet edilmişler. Mesela Rafiziler Ebu Bekir ve Ömer'in imamlığını ne yapmış? İnkar etmişler. E tamam hadi o günküler kabul etmedi, fitne dönemiydi etmedin. E bugün sana ne oluyor ya Ebu Bekir Ömer iki şeytan demeden sen namaz kılmıyorsun. Her namazda beddua ediyorsun sana ne oldu ne yaptı Ebu Bekir Ömer? Hiçbir şey. Allah onlardan razı olsun. Bazıları da kardeşlerim tamamen taklitle yoldan çıkıyorlar. Mesela kaderiye hadi o günkü sahabenin borcu olduğu zamanlarda küfe tarafından bazıları çıkıyor. Kader hakkında ileri geri görüp konuşuyorlarla. Bugünkülere ne oldu? Ne oldu bugünkülere? Bugünkülerde gelen o taklitle daha da geliştirecek, aklı devreye sokarak kaderi ne yaptılar? İnkar ettiler. Daha da şekillendirdiler. Ta uca kadar. O gün nasıl? O Darimen 210 noğlu rivayetinde geldiği gibi, ufak bir topluluk. Biz Allah'ızık ile diyoruz diye toplandılar değil mi? Başka bir şey düşünmüyorlar. Ne Ebu Bekir bizim、e, işte başlangıç şeyhimiz ne Ömer, ne Osman, ne Ali'ciyiz, Ömer'iyiz demiyorlardı değil mi? Kadir'iyiz, Şaze'ciyiz veyahut Uşşak'iyiz, neyciyiz, neyciyiz neyse demiyorlardı ama bugün ha, bu, bu ne kadar tarikatlı. Kimi şiş sokuyor, kimi zillerle, kimi davullarla, kimi dönüyor. Şimdi neler yapıyorlar neler? O gün bu kadarcık keşke o kadar kalsaydı. Ona da nazidir. Keşke bugün özel giysiler var mı? Var. Özel günleri var mı? Var. Özel bir şekilleri var mı? Allah inancını değiştirdiler, Peygamber inancını değiştirdiler, kitap inancını değiştirdiler, sahabe inancını değiştirdiler. Bakın kardeşlerim, Allah'ı neye benzetiyorlar? Peygamberle kendilerini kıyaslıyorlar. Ne diyorlar? Bizim Allah'lan öyle hallerimiz var ki. Bir tane peygamber, bir tane melek ulaşamaz. Onları ölümlüden alıyor. Biz direkt Allah'tan, ölümsüzden alıyoruz diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Kitap inancını değiştirdiler. Sen zahire bakma o batında neler var neler diyorlar. Yani ilmi ledünü çıkarıyorlar. Yani kitap inancını, peygamber inancını, hele sahabe, hepsi evliya. Hepsi. Hangisi uçmuş, kaçmış? Biz yok böyle bir hikaye bilmiyoruz. İki tane şey uyduruyorlar, patlatıyorlar. Dağı yastan, dağa tamam bitti. Habire dağı yastan. Bunlar yastan mı? De bir yer kalmadı. Hadi Ömer dedi ki, sahra dağı yastan. Hadi sahih kabul edelim. Ya bunların çıkarmadığı bir şey kalmadı. Hadi o bir rüyada geçti. Ya sahih kabul edelim. Hadi muvaffat etsin diyelim. Bir taneyi. Bunlar ne yapıyorlar? Direkt sanki televizyon gibi bir yeri izliyorlar hemen. Uydum uydu muydu da var. Direkt emirleri veriyorlar. Veyahut öyle ileriye gidiyorlar ki bir şeyh müridinin yatağında sağ mı sola mı kaç kere döndüğünü bilmiyorsa daha da eşkıyalık yapsın. Şitaplarında yazıyor. Düşünün yani. Ya bunlar Allah'ın vazifleri kardeşlerim.、Ya. Allah'tan gayri kalplere hiç kimse tecelledemez. Kalplerdeki hiç kimse ne yapamaz? Bilemez. İşte ehli sünneti fırkayı dallenin, konuyu bunun için uzatıyorum, hiç kimse sevmez. Hangi fırkaya bakarsanız bakın, hepsi bir arada bir şekilde buluşabilirler. Ehli sünnetle kesinlikle buluşmazlar. Bizi kimse sevmez. Doğruyu anlattığınız için, ya bir namazda, ya bir oruçta, ya akidede, ya Allah'ın bir sıfatlarında muhakkak böyle kapıştığınız bir nokta vardır, sizi ne yaparlar? Reddederler. kendilerini kabul ederler kendi görüşlerini, hevalarını kabul ederler ama Allah'ın Resul'ün sözünü getirdi mi ne yapmazlar? Kabul etmezler. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ehli sünneti hata ve yanlıştan korumuş, semadan vahiy ile desteklemiş hevasından konuşmayan ancak kendisine bildirilen vahiy ile konuşan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden başkasıyla ne yapmamış bizi desteklememiştir. Onun için ehl-i sünnet hatadan korunmuş tayfadır. Din olarak, akide olarak, ibadet olarak hatada nedir? Belidir, sıfırdır. Hata bizlerdedir. İlimsizliğimizdedir. Ehl-i sünnet vel cemaatim deyip de Belli bir noktada aynı çizgide gidip ayrılan arkadaşlarımıza, insanlarımıza bakın. Vallahi billahi tallahi ayrıldığımız <gülüyor> nokta bir alimin görüşüyle başlamıştır. Alim bilir, onun dediği alınır denmiştir ve yol ne yapmıştır orada? Satma başlamıştır. Kim olursa olsun. Halbuki bakın İmam Ebu Hanife'ye bakın, İmam Mali'ye bakın, İmam Şafi'ye bakın, Ahmet'e bakın. Allah onlardan razı olsun. Hepsinin sözleri bize altın kelimelerle ulaşmış. Ben bir söz söylesem, bu Peygamberin Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne ters düse, yaşamımda da ölümümde de döner. Ey Abu Yakup, benim dediğimi her dediğimi yazma. Ben bir beşerim. Bugün bir söz söylerim, yarın bundan dönerim. Sahip bir hadis gördüğünüzde onu alın dediği halde. Bugün Ebu Hanife, İmam-ı Şafi, bugün peygamberin önüne geçirilmekten kendilerine ne yapamamışlardır? Kılamamışlardır. Bugün Maliki yok mu? Hanbeli mezhebi yok mu? Binlerce insanlar var. Ama bu insanların hepsi, Allah kendilerinden razı olsun, hepsi sahih akideyi anlatan insanlardır. Onun için mezhep ve mezhebi görüşleri, yani mezhep liderlerini birbirinden ne yapacaksınız? Ayırt edeceksiniz. Allah onlardan razı olsun. Onlar kesinlikle mezhep, meşrep kurmuş insanlar değildir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Şu hadiste gelen insanlardan eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetimden yardım olunan bir tayife kıyamet gününe kadar devam edecek. Onlara muhalefet edenlerse asla zarar veremeyecek. Allah bizi bu taifedeniylesin kardeşlerim. Evet, bu taifenin adı fırkanı, fırka'yı naciyedir. Kurtulan fırkadır. Dünyada bidatlerden selamette kalan, helak ve kötülüklerden ise hem dünyada hem de ahirette selamette kalan insanlardır. Evet, gelelim selef kelimesine. Gelelim mi? Selef önceki topluluğa uyan manasındadır. Bu kelimeyi aslında bize fırkayı darle dediğimiz, ehli heva dediğimiz bize karşı olan insanlar vermiştir. Özellikle de bu ismi vermelerinin sebebi, selef demelerinin sebebi isim ve sıfatlarda Kur'an ve Sünnet'te ne geliyorsa. hiç tevil etmeden Allah her şey istiva etmiş. Olduğu gibi alıyor. Allah semada. Allah azze ve celle işte gözü var, eli var, ayağı var veyahut gözümüzün önünde büyüyesin diye sana sevgimizi verdik. Yani birçok sıfatı ne yapıyor? Bildiriyor. İşte diyor olduğu gibi alıp hiçbir teviline, teşbihine, teklifine gitmeden alan insana selef derler. Yani Allah Resul, sahabe diyor. E ne güzel değil mi? Yani bu kelimeyi veren aslında、e, onlardır.、Bunu、bir baksana enişte kolay kolay aramadık. Evet. Allah hepimize hayır versin. Bize bu ismi veren Fıkha'yı、e, Dalladır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Hac suresinde bize ne diyor? Müslüman. Bitti. Bizim ismimiz nedir? Müslümandır. Serefse bu geçmişe uyan peygambere ve asaba uyan o yolda giden manasındadır. Hatta diyanetin ilmahalinde bile, sözlükte bile aynen böyle yazıyor. Çok güzel de bir isim. Ama seref kelimesinin dışındaki kelimelere bakın, hiç biri toplula ne yapmaz, nispet etmez. hep bir isimde takılır. Eşari, Hasan el Eşari de. Cehmiye, Cehin bin Safran.、De. Hanefi, Ebu Hanife de. Şafi, İmam-ı Şafi de. Maliki, Maliki de. Ama selef dediğinde hiç böyle bir karşında nokta atışı yapacağı biri nedir? Yoktur. Peygambere ve ashabına uyan topluluktur. Yani elhamdülillah karşı dakiler bile bizi ölçmüşler, biçmişler, Verdikleri kelime bile on numara. Yani çok güzel bir kelime. E,、evet. Allah hamdolsun. İstilahda ise selef kelimesi kardeşlerim, Resulullah'ın sahabeleri ve onlara tabi olan üstün kuldan üç asırda yaşayıp onlara tabi olunan insanlardır. Bir de bunların halif kelimesi var. Halif de sonraki demektir ve geçenlerden sonra gelen kimse hakkında kullanılır ki bu da kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerin yoluna akide konusunda muhalefet eden hariciler, rafiziler beşeri aklı şeri nasları önüne geçiren kelamcılar, cehmiye, mutezile, eşariye gibi、e, fırkalara da ne denir? mürciye gibi fırkalara ıstılahta halef denir. Şunu aç ya ben terledim ya da içeri sıcak. Evet. Anladık mı selefi halefi? Biz neyiz? Selefi halef. He? Kapıdan dışarıdaki halef. Buradaki selef. Neymiş? <gülüyor> <gülüyor> evet. Allah hepimize hayır versin. Ehli sünnet vel cemaat selefin menheci metot ve yöntemi üzerinde yürüyenlerdir. Onların önünde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabe başlarında raşit halifeler Ebu Bekir Ömer Osman Ali vardır. Ve aleyhissalatü vesselam benim sünnetime ve benden sonra kendilerine hak yol gösterilmiş raşit halifelerime ne yapın buyurmuş. Allah onlardan razı olsunlar. Burada dikkat edilmesi gereken çok ince bir nokta daha var. Burada selefin diyen insanlardan ayrılıyoruz kardeşler. Biz selefin fehmine değil menhecine tabi olan insanlarız. Allah kendisinden razı olsun. Bir çok şu en son sohbetlerde dikkat ederseniz, Ebu Bekir'den, Ömer'den, Ali'den, Osman'dan çok bahsettik. Allah onlardan razı olsun hepsinden. E bu Bekir veya Ömer temet duhatsını yasakladı mı? Diğer sahabeler var dedi mi? Bitti. Biz Raşit halife bile olsa hatalarına oyduk mu? İşte biz fehmine ne yapmıyoruz? Tabi olmuyoruz. Neyine tabi oluyoruz? Menhecine yani Kur'an ve sahih sünnetine. Eğer fehmine uyarırsak her sahabenin Allah onlardan razı olsun. kendi anladığı yanlış anlayıp hayatına geçirdiğine ne yapacağız? Tabi olmak zorunda oluruz ki bugün selefim deyip de yollarımızın ayrı düştüğü kısımlar hep fehme uydukları için. Sen anlayamazsın. Onlar sahabe deyip haşa haşa masumluk sıfatına kadar onlara ne yapmışlardır çıkarmışlardır. Halbuki bugün Allah onlardan razı olsun. Selefin, sahabenin kendi arasında ne kadar çok müşkülatı var. Mesela birinin yaptığını öbürü ne yapıyor? Böyle bir şey yok. İspatını yaptı mı ne yapıyor? Duruyor. Bitti hadis olunca. O kadar. Veyahut en son örneklerden geçen derste verdiğim Müslüm'ün kitabını nikahda bulursunuz ya da talak mıydı? İkisinden birinde. Abdullah İbn-i Zübeyr Kabe'de ayağa kalkıyor. bazı insanların diyor Allah gözünü kör ettiği gibi kalbinde kör etmiş diyor oturuyor. Kasıt İbn Abbas'a. İbn Abbas ayağa kalkıyor. Amma da kaba adam diyor. Biz peygamber zamanında yapardık diyor oturuyor. Abdullah İbn Zübeyr kalkıyor yap fetbasını ver. Vallahi seni şu Kabe'de rejim ederim diyor. Bakıyor ki İbn Abbas rejim olunacak. Araştırıyor. Ve hakikaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamete kadar mutayı haram kıldığına bilgisine ulaşıyor ve tövbetiyor. Bunu Müslümanlar bulamazsınız. Bak, birbirlerini öğrettiler mi? Öğrettiler. Bugün bu ümmetten İbn Abbas'ın fehminin、yani、o görüşüne göre tövbetmeden önceki uyan var mı? Var. Hangisini olayacağız? Menhejeyi olayacağız. Doğruyu olayacağız. Allah kendisinden razı olsun. Ebu Kureyre abdest alırken ne yapıyor? Bu kadar da bulabilirsiniz.、Ta、dirseklere kadar ellerini ne yapıyor? Yıkıyor. Bakıyor ki arkadan birisi kendini seyrediyor. Eğer diyor senin seyrettiğini görseydim ben dirseklere kadar yıkardım diyor. E sen niye yapıyorsun? Ben diyor Allah Resulü'nden gördüm orada ben sizi abdest azalarınızdan, işte namaz huzurlarınızdan, secde yerlerinizden tanıyacağım. Ben de çoğaltıyorum diyor. Allah Resulü'nla ne gördün? Şuraya kadar. Bitti. Buraya kadar menheç. Buradan sonrası neymiş? Fehim. Fehim. Sana bu lazım. Allah kendisine rahmet etsin. Azları seçiyorum acıtmayacakları. Ayşe annemiz ne diyor? Ben müminlerin annesiyim diyor. Yeryüzü benim için nedir? Muhkimdir. Nereye gidersem ben muhkimim diyor. İyi de Bu din Allah resulünden tamamlandı. Ali sallallahu aleyhi ve sallam Medine'de durdumu dört zulhleyifeden öte dönünceye kadar namazı ne yapıyordu? Kısaltıyordu. Bu menec. Anladınız mı? Bu menec. Öbürü ne? Fehim. Ömer geliyor. Müslüman Kitabı Misafirinde bulursunuz. Allah kendisine rahmet etsin. Ey Allah'ın resulü diyor. Artık yer yüzü bizim için emin. Güçlüyüz. Devletimizde va artık namazı tam kısa olmaz mı diyor? Ya Ömer, bu Allahın diyor size sadakası diyor, bunu böyle alı, değil mi diyor? Hay hay diyor gidiyor. Ya bugün nasıl sen Allah'ın verdiği sadakayı kabul etmiyorsun da tam kılmaya çalışıyorsun? Bu bir nedir? Fehimdir. Men heş nedir? Allah sana bir sadakası ya, birisi sana bir iyilik yaptığında iki büktüm oluyor da. ne yapacağını şaşırıyorsun bir insana da Allah'a gelince niye yapmıyorsun kardeşim sana ne güzel lütfetmiş al işte al yok onun için selef dediğimizde Allah Resul ve sahabe halef dediğimizde ise akla, kelama, fehme uyan insanlardır kardeşlerim Allah bizlere hayır versin hayırdan ayırmasın evet yine Selefe baktığımızda Selefin nispet edilmesi Selefi Salih akidesi üzerinde yahut da Selefi Salih'e tabi olan manasında kullanılmıştır ki bu isimlendirme onların Ehl-i Sünnet diye isimlendirilmesine de uygundur kardeşlerim. Bunda hiçbir müşkülak yoktur. Halef menheci metot ve yöntem üzerinde gidenlere ise Halefi denmiş ve Halef bu isimlendirmeyi ikrar etmiştir. Hatta onlardan pek çoğu halefin mezhebini önünde Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi olan selefin itikadından yolundan daha üstün tutma cüretini göstermişler. Ve hatta bugün günümüzde dört mezhep haktır, inkarı, küfürdür, inanmayan kafirdir demişlerdir. Bu sözü? <gülüyor> bu sözü söyleme cesaretinde bile ne yapmışlardır? Bulunmuşlardır. <gülüyor> Halbuki Dört mezhep hak demek, yani bir bölünmeyi kabul etmek, bizi otomatikmen kabul etmek demektir. Doğru mu? Bunu anladınız mı? Yani bölünmeyi hak kabul eden bir tayfenin ölçüsü yoktur. Karşıdan senin zıttına bir görüş geldiğinde, kabulda ölçün bölünmekse, redde ölçün yok ki. Her、e, fikri ne yapacaksın? Destekleyeceksin. Bunun adı ne olur? Demokrasi olur. Demokrasi. Halkın kendi kendini kandırdığı sistemler olur. Allah bize hayır versin. Ondan sonra her parti pırtının yalancıları çıkıp insanları kandırdığı gibi her partinin pırtının verdiği fetbada insanları hak yoldan ne yapar? Sattırır.、Ha、hep batıl mı geliyor? Hep batıl olsa o gün öldürür millet onlara. Biraz doğru, biraz yanlış. Nasıl ettiğin hocanın dediği gibi ya tutarsa devam edip gidiyoruz kardeşlerim. Tabi bunun da yanında etkileri vardır. Bir sistemin ayakta durması için bir karona, bir belama, bir hamana her zaman ne vardır? İhtiyaç vardır. Efendim.、Evet. Allah bizlere hayır versin, hayrden ayrılmaz. Kardeşlerim. Ebu Hasan el-Eşari'ye tabi olanların çoğu iman sıfatlar hakkında gelen ayet ve hadislerin tevili gibi meselelerde selefe açıkça muhalefet etmişlerdir ve açıkça fikirlerini ne yapmışlardır söylemişlerdir. Mesela iman meselesini ele almışlar,、e, isim ve sıfatları ele almışlar ve demişlerdir ki akıl ve nakil çakıştığında akıl naklin önündedir. Ama akıl da akıl olacak demiştir. Sen düşünün şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nübüvvetinden önce en akıllı insan değil mi? Benim itikadım böyle. Buna rağmen Allah ayet indiriyor kardeşler. Sen din nedir, iman nedir bilmezdin. Biz sana öğrettik. Sen öğrendin diyor. Şuraya indik okuyun. Ama o fıtrattaki bir şey dahi ne yapmıyor? Yetmiyor. Vahiyen anlatıyor. E öyleyse senin aklın kaç para eder arkadaş ya? Lan、yani、satın alalım gel benim o. O kadar. Demek ki、e, akıl vahiyen tabi olduğu müddetçe akıl. Mesela bugün、e, Allah affetsin birçok Ee, sevdiğimiz alimler dahi isim ve sıfatta maalesef eşari itikadına düşmekten ne yapamamışlar? Kurtulamamışlar. Allah bizlere hayır versin. Bizim itikadımızdaysa yani selefin menhecindeyse akıl <gülüyor> muhataptır, hatıp değil. Akıl sürülendir, süren değil. Anlatabildim mi? Hatip değil, muhataptır. Öncü değil, sonradan gelendir. Ve vahiyden sonradır. Bunu öne geçirdiğinde, bunun adı ne oluyormuş? Eşari. Ve birçok meselede ne yapıyoruz? Ayrılıp gidiyoruz. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bunların hiçbiri basit mesele değil kardeşlerim. Aleyküm selamlar abi. Selaf iman söz ameldir kalpten tastik dilden tastik artar ve eksilir der ashabımızdan olanlar böyle der kelamcılarsa ne der iman ikrardır der amel değildir artmaz eksilmez der iman bir nedir bütünler şimdi kardeşlerim basit gibi görünüyor şimdi bu ifadeler. Anlaşabiliyoruz, değil mi? Çok vaktinizi almıyorum, yayınamıyorum, değil mi? Çok basit gibi gözüküyor bu ifadeleri ama basit değil arkadaşlar. Sırf iman tastiktir, ikrardır diyen insanlar herkesi mümin görüyor. Amel etmeyen herkes onlara göre nedir? Cennetliktir. Sen şuraya bak diyor. La tamam dışını yıkadık da, içini neyle yıkayacaksın kardeşim amel olmadıktan sonra? Allah Resulü ne diyor Ali sallallahu aleyhi ve sallam katler paslanır diyor aynı demirin pasladığı paslandığı gibi ne yapın sabediyor ne yapalım diyor onun cilası tövvedir istifardır diyor ya bir amel var sen amel etmeyeceksin sadece tastic ettim diyeceksin insanlara ne yapacaksın müminlikten ispat edeceksin ama evvel sünnetin itikadına göre o mümin midir? değildir. Al sana bir çelişkin. Birinin İslam'a nispet ettiğini, birinin küfre ne yapabiliyorsun? Nispet edebiliyorsun. Onun için fırka deme, fırkayı dalle deme basit bir olay değil kardeşlerim. Ve ta temelden meseleyi alamadığını herkes Müslüman. Gavur mu dedik? Herkes <gülüyor> Müslüman. Adama böyle değil desen sen gavur oluyorsun. Senin amelini hiç sayıyorlar. Halbuki hepsi dönüyor, dolaşıyor, akide de ne yapıyor? Kitleniyor. Öyleyse ehli sünnet velcamaat deme. Öyle basit bir şey nedir? Değil kardeşler. Allahı Azze ve Celleyi her türlü şeyden tenzih etme basit bir olay nedir? Değil. Bugün Guraba'dan çıkan sadi tefsirini hiç okudunuz mu? Güya bak selefi temsil eder ehli sünneti. Açın Allah'ın arşından alen kalı mesellerine Allah arşa hükmettiği hüküman oldu diyor. Niye teville diyorsun arkadaşım ya? Nasıl teville dersin ya? İşte fehme uyarsanız, biz selef'in fehmine tabiiz, menajine tabi değiliz derseniz, ne yapar? Basit gibi görünen koca koca hatalar yaparsınız. Ondan sonra bunun telafisi mümkün değil. İsim ve sıfatlarda açın, tercüme ettikleri kitaplarda evlere şenlik ifadeler var. Hele Nezmi Sarı diye birisi var. İsim ve sıfatta Eyl-i Sünnet'in muhaliflerine cevabı diye adam evlere şenlik tevil etmiş. Neredeyse Selef'in en baba isimlerinden bir kısmı ona göre Cehmi yani zındık Sırf taklitten kaynaklanan bir tercüme yani fehme tabi olduklarıma. Çok detayına girmek istemiyorum. Ama doğru akideyle amel etme cidden cidden İbrahim Aleyhisselam gibi tek kalmaya kadar götürüyor kardeşlerim. Bunu bilin yani. Allah'a hamd olsun ki Kur'an'da ve sünnette bu naslar geliyor. O bir ümmetti. O bir millet. Tevhid üzerine olun, menheç üzerine olun. İnsanlar hepsi şöyleyiz. Hiç önemli değil. Siz doğruyu görün. Eğer tevhid ehliyseniz siz bir ümmetsiniz. Siz bir milletsiniz arkadaşlar. Yanlışa tabi olup cehenneme girmektense tek başına olmak daha hayırlı değil mi? Cennete girmek daha hayırlı değil mi? Sabredin. Bırak onlarda saldırsın. Onlarda saldırsın. Her şeydesin. Hiç önemli değil. Allah size Müslüman desin yeterler de istemiyorum. Rabbim razı oldum desin ama razı olma bu akide den geçer. Çokluktan, şataftan veya fehme uymakta ne yapmaz geçmez. Allah bizlere hayır versin. Evet bazı alimler alimlerden sonra kardeşler、e, selef'in yolunu selametli yol olarak. Görmüşler, bazıları da ilmi ön plana çıkarmışlar, bazılar da demişler ki her ne kadar、e, insanlar okursa da alime tabi olmadan dini anlamak mümkün değil. Hatta biraz daha ileriye gitmişler demişler ki ne diyorlar biliyor musunuz? Bukhari okumay, ne anlayacaksınız? Yav arkadaşlar Kur'an okumayın, anlamayın diyenle, buharı okumayan, anlamazsınız diyen arasında ne fark var? Bakın bir kardeşiniz Allah riazı akbulusun buhari okuduğunda bir kısmına、yani、neredeyse bitti. Okuduğun halle, okumadığın hal aynı mı kardeşim? Allah razı olsun soruyorum. Aynı değil abi, çok değişti. İmanda, amelde, ibadette, konuşmada, ev ilişkisinde bile aynı değil benler. Yahu ilim bu ya. İnsanlar madenlere benzer diyor. İşledikçe ne yapar? Işıldar diyor ya. İlim budur. Sen Allah Resulünden uzak tut. Eee bugün bazı şeyhler ne diyor? Şeyhin karşısında ne o? Ceset gibi o. Hiçbir şey öğrenmiyor. Ne yap? Ölüm rabıtası ya.、La、her gün rabıta yapa yapa adam zaten kabre boyuyor kendine. Bitiyor yani. Zaten çoğu da tırlatıyor. E şimdi bir de bu taraftan güya ben selefin fehmine menecine değil fehmine tabi olacaksın diye bizim tarafdakileri diye ne okuyorsunuz siz bunları ne anlıyorsunuz dersen、e、bunun tasavvufdaki şerklerin mürit edindirmeye çalıştığında ne fark olur hiç bir fark olmaz bunu böyle diyen kendini şehit ustakabul eden bu arkadaştan bir gün. Bir yerde karşılaştık bir mecliste. Namaz vakti geldi kardeşler. Onu öne geçirdiler. Baktım. Allahu Ekber dedi. Şöyle tuttu. Kim kılıyor böyle?、Ben. Namazdan sonra oturuyoruz. O şöyle oturuyor. Ben de böyle oturuyorum. Mecmuca'dır sen hangi mezheptensin? On beş dakika durdu. Niye sordun? Gıcıklığına、sordum. sor. Sor.、Yani、doğruluğuna da sorar bir adam. Gıcıklığına sor. Gıcıklığına sor. Benim mezhebim yoktur. Öyle mi bunu yoksa tamam mı? Mesele yok. Ha bu tür toplumda yani Allah Resulü'nün namaz kıldığı gibi namaz kılma. Toplumda Allah Resulü'nün sakal bıraktığı gibi sakal bırakmaya fitne ediyorlar arkadaşlar. Selefin menhecinde var mı? Soruyorum size. Var mı? Demek ki Selef dediğinde, Selefin menheci dediğinizde dikkat edin. Hele şöyle internetin bu pis kirlenmiş sayfalarında gezerken her haciyi sakallıyı hoca zannetmeyin ha. Onlar her yolun başında oturur, doğru yol bu diye ne yaparlar? Çağırırlar. Doğruyor Allah'ın ve Resulullah'ın nedir? Yoludur. O sahabenin yoludur. Dikkat edin. Onlara uymayanı almayın. Gelen her söze ne yapın? Dikkat edin. Allah kendisinden razı olsun. Ömer bin Abdülaziz'e birisi geliyor. Fehmi ilah edinen birisi geliyor. Gel diyor seninle tartışak. Ben dinimi biliyorum. Bilmiyorsan git ara diyor. Ben tartışmam dinimi. Dini mi tartışmaya açmam diyor. Böyle olun kardeşlerim. Çünkü bakın Ömer bin Abdülaziz bu. Allah kendisinden razı olsun. Kim dinini tartışmaya açarsa çok fikir değiştirir diyor. Vallahi billahi tallahi. Belki benim yaşım fazla değil ama kim dininde tartışmaya girmişse, tartışmaya aşmışsa ben akidede, salam akidede kaldığını görmedim. Hepsi kaydı. Takır, takır kaydılar. Sanki ayağınların altında sabun var ya da deprem var. Dininizi tartışmaya ne yapmayın açmayın eksiklik olabilir bilgisizlik olabilir gayet normal bir şey sorun ama sorduğunuzda Allah ne diyor Resul ne diyor Sabi nasıl hayatına geçirmiş bunu da ne yapın ekleyin eğer böyle olursa sorulan adamı da saptırmazsınız cevapta da saptırmazsınız ama bunun dışına giderseniz görüşlere Ben bilmem, daha iyi bilir derseniz, o zaman işte selefin menecijinden fersah fersah ne yaparsınız, uzaklaşacaksınız. Bugün bakın, birçok bölgede karışıklık var, kan dökülüyor, birçok şey var. Allah için soruyorum, hangisi hak, hangisi batıl, karar verebilen, hayır dedebilen var mı ya? İşte öyle bir karışmış ki. akide itibarını yitirmiş bir ağırlığını ne yapmış otoritesini yitirmiş böyle olunca da herkes kendini ne yapıyor hakka nispet ediyor ve hakkın anlaşılması zorlaşıyor ama burada demin de dediğimiz gibi siz kendinize dikkat edin doğru yoldan çıkanlar size asla zarar ne yapamaz verenmez ümmetim 73 fırkı yayılacak 72'si şurada gitse Sen o birden olmaya bak kardeşler. Çünkü kurtulan kim benim ve ashabımın yolu üzerinde. Allah Azze ve Celle bizi o taifeden kısın, hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalanların ilisi. Subhanek'e Allahumma ve bihandidi, eşedenle ilah e illa ente istafrık'e ve tövbe. Alhamdulillah Rabbi.